Elhamdülillahi Rabbil alemine hamden kesiren tayiben mübareken fîhe alâ külle hâlin ve fî ve hîn. Vessalâtu vesselâmü alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbîye ecmain. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ilâhiyemiddîn. Emma ba'da. Dün yapmış olduğumuz sohbette sonunda bir takım sorular gönderildi bana yazı olarak. Onları bugün cevaplandıracağımı söyledim. Fakat soruların cevaplanmasına başlamadan önce Peygamber Efendimizin hadisi şeriflerinden hiç olmazsa üç tane okuyalım. Sohbetimiz mübarek olsun, bereketli olsun. Efendim hayırlı olsun. Ondan sonra o soruların cevaplanmasına geçeriz diye düşünüyorum. Bir arkadaşımız bir sayfa açtı. Okuyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki: İnna Allaha yuhibbu iza amile ahadukumu'l amele en yutqina bu benim çok çok arkadaşlarıma konuşmalarımda anlattığım ve onlara benimsetmeye çalıştığım bir hadis-i şeriftir. Çok önemli duruyorum üzerinde. O geldi. Yani Kura ile çektiğimiz sayfada karşımıza bu geldi. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, İnnallâhe, hiç şüphe yok ki, kesin bir hakikat ki, muhakkak ki, yuhib bu. Allah sever. İza amile ahadukumul amel sizden biriniz bir iş yaptığı zaman en yutkinahu onu mükemmel, kusursuz, güzel yapmasını sever. Şimdi tabii Allah'ın sevmesi çok önemli bir olaydır. Her şeyimizi Allah'ın bizi sevmesi için yapıyoruz. Hayatta amacımız amacımız budur yani Allah'ın rızasını Sevgisini kazanmak. Allah neyi seviyormuş? Bu hadis-i şeriften öğrendiğimize göre yaptığımız bir işi mükemmel, kusursuz, özenerek yapmamızı seviyormuş. İnsanoğlunun İslam'a göre sevap kazanma yolu sadece ibadetler değildir. Veyahut İbadetler sadece bizim sandığımız gibi namaz ve oruç ve hac ve zekat değildir. İnsanın hayatta yaptığı her iş, her davranış, her jest karşılaştığı olay karşısında takındığı tavır ona sevap kazandırabilir. Yahut İyi yapmazsa oradan günaha girebilir insan. İkisi de mümkün. Şimdi Allah'ın günde bize beş vakit namaz emretmesi dolayısıyla beş vakit namazımızı kılıyoruz. Ramazanda oruç tutun diye emrettiği için Ramazanda oruç tutuyoruz. Efendim, ömürde bir defa hiç olmazsa hacca gidin diye emrettiği için, zengin ve sıhhatli olanlar hacca gitsin diye buyurduğu için, bu durumda olanlar hacca gidiyor. Zengin olanlar malının bir miktarını fakir kardeşlerine versin dediği için, 40'ta birini, yani yüzde iki buçuk eder bu, yüzde iki buçunu en aşağı fakirlere götürüp veriyoruz kazancımıza. Ama ibadetler sadece bunlar değildir. Bunlar dikkat edilirse aralıklı ibadetlerdir. Mesela haç, bazı insanlara ömründe bir defa nesip olan bir ibadettir. Mesela oruç, senede bir defa Ramazan gelecek de o zaman oluyor. Zekat da senede bir defadır, farz olanı. Efendim, Namaz da günde 5 defadır ama bir sabahdır, bir öğlendir, bir ikindidir, bir akşamdır, bir yatsıdır. Efendim, şimdi bunların arası var. Yani günlük günlük yaşantımız namaz boşlukları arasında devam ediyor. Bir sürü faaliyetimiz var, bir sürü işimiz var ömür boyu yaptığımız. Mesela ticaret var. Mesela ziyaretlerimiz var. Beşeri münasebetlerimiz var, akrabalarımızla durumlarımız var. Efendim, boş vakitleri değerlendirmemiz var. İşte bütün bu yaşamımız esnasında yaptığımız işleri hepsine efendim dikkat etmemiz gerekiyor. Yani yaptığımız işin mükemmel olmasla, yaptığımız işin Kur'an'a, Hadis-i Şerife, Allah'ın rızasına uygun olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Bu bir. Yani şu işi yapıyorum, bu İslam'da doğru mudur, yanlış mıdır? Ahlaki midir, gayri ahlaki midir? Sevap mıdır, günah mıdır? Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Sevapsa yaptığımız işi güzel yapmamız gerekiyor. Diyelim ki namaz. Namazı güzel kılmamız gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'de ilginç bir şekilde geçer Kur'an-ı Kerim'de namaz kılmak. Mesela Allah Kur'an-ı Kerim'de namaz kılın demiyor. Sallus salate demiyor. Namazı doğru kılın diyor. Namazı ikame edin, doğrultun. Yani eğri olmasın namaz. Eğri büğrü olmasın, dümdüz olsun. Mükemmel olsun diye buyuruyor. Bu önemli bir husustur. Yani hatta Peygamber Efendimiz bir keresinde uzaktan birisinin hızlı namaz kıldığını gördü. Allah ekber. Çok çabuk bir zamanda Allah'a akber. Allah'a akber. Allah'a akber. Ve selamun aleyküm. Ve selamun Hızlı bir şekilde kıldığını gördü. Ona dedi ki, sen namazını yeniden kıl. Çünkü senin namazın olmadı. Sen namazı kılmamış gibi oldun. Halbuki namazı kılmıştı. Bir daha kıldı. Yine hızlı kıldı. Dedi ki, Peygamber Efendimiz, sen namazı kılmamış oldun. Bir daha kıl. Gene kıldı. Alışmış hızlı kılmaya Öyle öyle kıldı gene. O zaman Efendimiz karşısına aldı bu zatı. Dedi ki, bak, namaza durduğun zaman, allah Ekber dediğin zaman... Efendim, sakin sakin ol. Yani Allah'ın huzurundasın. Yani ciddi bir merasim cereyan etmeye başladı. Hani, la teşbih, öyle temsil, çok resmi, çok önemli bir yere gittiği zaman, protokola ait bir işlem olduğu zaman, nasıl protokola dahil kişiler dikkat ediyorlar, attıkları adıma, hatta daire çizilmiş yere geliyor, orada duruyor filan. Her şey önceden tasarlanmış oluyor. Ee, sakin sakin oku, okuduklarını rüküye vardığın zaman sakin sakin tespih edecek. Kalktığın zaman vücudun şöyle huzura ersin yani böyle gerilimli olmasın. İtminan bulsun. Efendim, her, her şeyini böyle yap e, diye tavsiye buyurdu. Bu namazın güzel kılınmasıdır. Bunun gibi efendim orucun güzel tutulması vardır. Mesela insan oruç tutar da sinirle, kavgayla, gürültüyle vaktini geçirse orucun sevabı kaçıyor. Mesela insan cuma namazına gider de İmam hutbedeyken konuşuyorsa sevabının kaçtığını bildiriyor. Konuşmayacak. Hatta konuşana sus bile demeyecek diye bildiriliyor. Demek ki her şeyin efendim, mükemmel olmasına dikkat edeceğiz. Bunun gibi kulluğumuzun da, yani biz Allah'a kulluk ediyoruz. Biz Allah'ın kuluyuz. Müslüman olduk. Müslümanlığımızı da kulluğumuzda güzel yapmaya çalışmamız lazım. Onun için ben diyorum ki arkadaşlarım, bakın yani yaptığınız bir şeyin bir de güzellik tarafı var işin. Estetik boyutu var diyorum. Yani yaptığım bir işi yaptım. Mesela herkes bir aş yapıyor. Herkes bir yemek yapıyor. Ama yemeğin güzel olması için de çok lüks lokantalarda çok özen gösteriyorlar. Yani onun yemeğini yediğiniz zaman hayran kalıyorsunuz. ...lezzetine bayılıyorsunuz. Ustası çok büyük paralar alıyor. Çünkü o güzel yemek yapmayı biliyormuş. Ustalıklarını biliyormuş. Piş pişirmesini biliyormuş diyor. Bu mükemmellik yani. Mükemmellik dedi bir şey. Demek ki yaptığımız her işte... ...işin güzel olmasına dikkat etmeliyiz. <gülüyor> Mesela mobilyadan mobilyaya dünya kadar fark oluyor. Kıyafetten kıyafete dünya kadar fark oluyor. Deriden deriye fark oluyor. Efendim... Ayakkabıdan ayakkabıya fark oluyor. Birisi güzelse çok pahalı oluyor. Ötekisi basit malzemeyle yapılmışsa çok ucuz oluyor. Kimse ona ucuz olduğu halde yanaşmıyor, almak istemiyor. Onun için biz Müslümanlar olarak yaptığımız her şeyi güzel yapmaya çalışacağız. Hatta Peygamber Efendimiz mesela benim yanıma ağzınız sapsarı, dişleriniz çirkin kokar vaziyette gelmeyin buyurmuş. Yani 1400 yıl önce diş fırçasının efendim diş macununun vesairenin olmadığı bir zamanda e, Müslümanların dişlerinin temizliği meşhurdu. Pırıl pırıl dişleri vardı. Işıl ışıl dışlarından dişlerinden ışık saçılıyordu. Mesela Peygamber Efendimiz ter kokularının olmaması için sellelaleyhisselam koltuk altlarının temizlenmesini kıllarının giderilmesini, kasık arasının temizlenmesini, tırnakların altına pislikler birikmesin diye kesilmesini, saçın sakalın düzene konmasını, taranmasını tavsiye ederdi. Güzel koku kullanırdı, güzel kokuyu kullanmayı tavsiye buyururdu. Bütün bunlar bize şeyi gösteriyor. Yani yaptığımız işte bir de güzellik tarafı olması lazım bir şey. İşi sadece yapmış olmak değil de güzel yapmak. Karnım doysun, ver biraz ekmek. Üstüne ek biraz tuz. Harturt, harturt. Öyle yapmıyoruz ki. Yani pizzacı kardeşlerimiz pizzayı çok mükemmel yapmaya çalışıyor. Çeşitlerini ortaya koyuyor. Giyimciler en güzel şekli bulmaya çalışıyor. Modacılar harıl harıl her yıl çalışıyor. Güzel yapmaya çalışacağız. Bu, bütün işlerimizde böyle olacak. Bütün işlerimizde. Ben hocayım. Ben dini anlatımımı size güzel yapmadım. Mesela. Efendim, Tane tane konuşmalıyım. Konuşmamı karşı taraf anlamalı. Sen babasın. Evladına karşı babalığı güzel yapmalısın. Baba, evladın senden şikayetçi olmamalı. Şikayetçi olacak. Bir zaman gelecek. Evlat babadan şikayetçi olacak. Allah'ın huzurunda eğer babası kusurluysa şikayetçi olacak. Bunu biliyoruz. Hadislerden ve ayetlerden biliyoruz. Aile babalığını güzel yapacaksın. Evliysen kocalığını güzel yapacaksın. Hanım ise, beni dinleyen şu anda, evde hanımlığını güzel yapacak. O da kocasını efendim mutlu etmenin yoluna bakacak. İyi bir ev hanımı olmanın yoluna bakacak. Yaptığı şeyin güzel olmazsa gayret edecek. Ev temiz olacak. Mesela Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, evin süprüntülü olması, yani tozlu topraklı temizlenmemiş olması, dolabın üstü elini sürüyorsun, simsiyah öbür tarafa sürmüyorsun, kirleniyor vesaire filan evin e, kirli olması evin bereketini kaçırır. Evdeki süprüntü evin bereketini kaçırır buyuruyor. Herkes evin önünü temizlesin buyuruyor. Yani bu kural herkesin evini temizlemesi kuralı peygamber efendimizin tavsiyesidir. Ve bizim memleketimizde ben hatırlıyorum küçükken biz evimizin önünü kendi sınırımızı süpürürdük. Yani, çöpçü yoktu tabi. Yani köyde çöpçü olmaz. Efendim kendi köyümüzde, kendi evimizin önünü göreviydi evin çocuğunun. Herkes e, önünü evin önünü temizlen, evini pis olmaz diye. Yani. Funtazam olurdu. O halde Müslüman olacağız, Allah'ın emirlerini tutacağız, iyi işleri yapacağız. Yaptığımız iyi işleri yaparken güzel ve mükemmel yapmaya dikkat edeceğiz. Bu çok önemli bir husus. İnşallah bundan sonra dikkat edelim. Bugün hoşuma gitti şeye. Metro center'e gittim, arkadaşlarım dükkanlarına, şeylerine baktım, giyimleri, kuşağımları vesaire. Hoşuma gitti. Her şeyin muntazam olması lazım. Bu bir. Üç hadis okuyacağım. İki hadis daha okuyorum. İnna Allah'a bu rifka fil emri kullihi. Kısa hadisleri okuyorum. Bu bunu da Buhari rivayet etmiş. Hiç şüphe yok ki muhakkak ki Allah her işte işin yumuşak yapılmasını sever. Rıfk mülayemet demek, yumuşaklık demek, halim selimlik demek. Allah yapılan işin halim selim, yumuşak olmasını sever. Yumuşaklığın zıttı nedir? Unuf. Dur, ayın, nun, z ofta sert, haşin, çekip kopararak vesaire filan yapmaktır. Sertliği sevmez, Allah Halim Selim yumuşaklığı sever. Eğer bir evde efendim, yumuşaklık varsa, herkes Halim Selim ise, birbirine karşı dikkatli ise, efendim, o eve bereket gelir. Yaptığımız her işi Halim Selim yumuşak yumuşak yapmalıyız. Bir keresinde hatırlıyorum, yolda gidiyordum, tam kapıdan çıktığım zaman, Sokağın öbür köşesinde haylaz bir, mahallenin haylaz bir çocuğunu görmüştüm. Haylaz bayağı, yaramaz, böyle işe, beni de sevmediğim bir kimse. Sonra ben bu tarafa döndüm, öbür sokağa döndüm, gidiyorum. Arkamdan birisi gözlerimi kapattı. Gözlerimi tuttu böyle kapattı. Şimdi ben kapıdan çıkınca o çocuğu gördüğüm için, beni arkamdan gözlerimden tutanın o çocuk olduğunu sandım. Yani... Hayalimde o var yani. O sevmediğim çocuk sıkı sıkıya tutuyor gözlerimi. Tamam yeter artık yani. Kim olduğunu bilmem istiyor ama sanki ben onu biliyorum diye düşünüyorum. O çocuk beni tuttu sanıyorum. Çekmiyor da gözlerini. Ben gözlerinden ellerini... Neyse ben ellerini şöyle çektirdim. hafifte sert çektirdim. Yani o çocuğu sevmediğim için. Biraz hafifçe sert çektirdim. Arkamı döndüm. Bir de baktım ki beni çok seven, bana bir kitap imzalayıp hediye, hediye etmiş olan benim de çok sevdiğim biyoloji hocam orta okulda. Beni görünce arkamdan gelmiş gözlerimi şey yapmış. Yani nasıl şükrettim Allah'a, iyi ki sert bir söz söylemedim, ağır bir söz söylemedim filan diye. Yani söyleyebilirdim çünkü biraz fazla sıkmıştı gözlerimi. Söyleyebilirdim ama... İyi ki ihtiyat etmişim, sert konuşmamışım diye çok memnun oldum. Çok iyi bir insandı. Bana da şöyle ciltli, çok güzel kaymak kağıtlı kuşe kağıtlı bir biyoloji kitabı hediye etmişti. Yani sınıfta okunmayan başka bir kitap hediye etmişti. Efendim, Allah selamet versin, Erdiyselallah rahmet eylesin. Demek ki ihtiyatlı olmak, yumuşak olmak, halim selim olmak, yüzde yüz olmak güzel bir şey. Böyle olduğu zaman efendim işler iyi olur. Sonuç olarak iyiye gider. Lüzumsuz sinirlilik yaparsak, haşin olursak, sert olursak, küçük şeyden büyük kavgalar çıkar. Sonunda kimse kâr etmez. Kavgada döven de, dövülen de kâr etmez. Çünkü döven de gene birkaç yumruk yemiştir sağından sonundan. Çenesi ağrıyordur falan Yani muhakkak ufak tefek bir şeyler olur. En iyisi Halim Selim'de gelir. Evet, bu da hatırımızda kalması gereken bir husus. Bir hadis daha okuyup ıı, kapatacağım. İnne Allaha Teala kad harreme alen nari men kale la ilaha illallah yep tevi bizalike vechallah. Buhari ve Müslim gibi iki büyük alemin hadis aliminin, çok değerli alimin efendim e, rivayet ettiği bir hadis-i şeriftir bu. Hiç şüphe yok ki Allahu Teala Hazretleri kad harreme alanlar cehenneme düşmeyi Imkansız kılmıştır. Cehenneme düşmeyi e, engellemiştir. Men la ilâhe illallah la ilâhe illallah diyeni yepterri bizâleke vec'Allah Bunu söylerken Allah'ın rızasını düşünerek, sırf Allah rızası için la ilâhe illallah diyeni cehenneme Allah e, düşmekten men etmiştir. Cehenneme düşmeyi ona yasak kılmıştır, haram kılmıştır. O kişi asla cehenneme girmez. Yani eğer candan inanarak ve bu, burada bu sözü söylerken sırf Allah'ın rızasını düşünerek La İlahe illallah demişse bir kimse bu çok önemli bir sözdür. Çok değerli bir sözdür. İnsanı küfürden kurtarıyor, imana erdiriyor ve cennete sokuyor. Başka hadis-i şerif var. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Semenül cenneti La İlahe İllallah. Yani bazı kıymetli yerlere giriş ücretlidir. Efendim, kapıdan ücret alırlar, ücret isterler. Efendim, e, semenül cenneti, cennete girişin de ücreti, dühülüyesi yani, giriş ücreti la ilahe illallah'dır. Cennet çok kıymetli olduğuna göre tabi giriş ücretinin de çok pahalı olması lazım. Demek ki la ilahe illallah sözü çok önemli bir sözdür. Çok değerlidir ama burada bunu söylerken Allah'ın rızasını düşünerek söylemiş olmayı ileri sürüyor Peygamber Efendimiz. Yani Allah'ın rızasını kazanmayı düşünerek kim böyle derse o, o kimseye Allah cehennemi haram kılar. Yani cehennem o kimse. Asla düşmez demek. Allah bizi la ilahe illallah'tan ayırmasın. Efendim imandan ayırmasın. E, şirke ve küfre düşürmesin. Biliyorsunuz kafirlik gerçekleri, iman gerçeklerini inkar etmektir. Şirk de bazı şeylere inanmak ama yanlış inanmaktır. İnanıyor ama şirk yani ortak koşuyor. Şirk, şirket kelimesiyle ilgili bir sözdür. Yani Allah'a inanıyor ama ortak da düşünüyor. Mesela çeşitli dinleri düşünelim. Mesela eski İranlılar, Ateş ateşperestler iki tanrıya inanırlardı. İyilik tanrısı, kötülük tanrısı, aydınlık tanrısı, karanlık tanrısı diye. Eski Yunanlıların mitolojilerini biliyorsunuz. Onlar çok tanrıya inanırlardı. Politeist idiler. Bir Zeus vardı. Efendim, onların inançlarında. O en büyük tanrıydı. Olimpos dağının üstünde otururdu diyorlardı. Ötekiler işte bilmem şarap tanrısı efendim bilmem vesaire vesaire. Harp tanrısı bir gibi tanrılar. Bazen bu tanrılar birbirleriyle geçinemezler. Kavga ederlerdi. Zeus de onları cezalandırmak için yıldırım gönderirdi başlarına vesaire diye böyle komik veya acıklı şeyler söylenir. E, mitoloji diye. Tabi Bunlar şirk oluyor. Yani adamın bir inancı var. İnanmıyor değil. Bir tapınağı var. Apollon tapınağı var. Bilmem ne var. Ateş perestlerin ateş kedileri var. O kıymetiyor. Allah'a inanacak. La ilahe illallah diyerek. Sırf şey yaparak. O zaman onun sevabı çok fazla oluyor. Üç tane hadis-i şerifi böylece okumuş olduk. Şimdi tabii sorular da meraklıdır. Merak ettiği için kardeşlerimiz sormuşlardır. Onların meraklarını efendim, gidermek de vazifemiz olduğu için dünkü soruları efendim, cevaplandırmak üzere ikinci bölümüne geçiyorum. Yalnız burada, gündüz kime söz vermiştim? Belki Sezai Beyler'e söz vermiştim. Ee, Sezai Beyler'le konuşurken galiba orada, şeyde Metro center'de söylemiştim. Dursun. Efendim, e, bizim bir e, Akra yayınımız var. Ak Radyo. Akra. E, bunun ayarını bizim Mehmet Karakuş'tan isterseniz öğrenebilirsiniz. Efendim, müessesemizin ikramı olarak bedava gelsin. Sizinler de ayarları yapsın. Ücret ödemeyin. Efendim, çaylar da bedava. Efendim, Bu çok güzel bir radyodur. Elhamdülillah radyomuzda hamdü senalar ediyoruz. 24 saat yayın yapıyoruz çok güzel dini bilgiler öğretiyoruz. Efendim, çok güzel edebi, tarihi bilgiler, çok güzel efendim, konuşmalar, çok ilmi çalışmalar yapılıyor ve hakikaten bir taraf olarak yayında yaptığımız için muhtelif partilerden de insanları konuşturuyoruz. Yani tek bir partinin siyasi görüşünü aksettiriyor sanılmasın diye. Mesela bizim radyomuzda Efendim, bakıyorsunuz e, Arap'tan biri konuşuyor, bakıyorsunuz başka partiden, başka partiden. E, yani bir şey böyle e, yüksek seviyeli, edepli, temiz bir yayın. Bunu dinlemenizi tavsiye ederim. Bu benim kendi e, şeyimdir, müessesemdir. Akra Radyosu. Onun hangi e, frekanstan yayın yaptığını bulun. Lütfen televizyonunuzun bir kanalını bizim radyomuza ayarlayın. ...ve bunu dinleyin zaman zaman... ...saatlerini öğrenin... ...çünkü bizi birbirimize bağlayan... ...şeylerin başında... ...efendim şey gelir... ...fikir bildiği, kültür birliği gelir... ...bu birliği... ...bir şeyin temin etmesi lazım, sağlaması lazım bize... ...Akra'yı tavsiye ederim... ...şimdi belki burada Akra'nın ilanını da göreceğiz... ...efendim... ...şuraları şöyle karıştırırken... ...efendim bakarsınız bir yerde... ...karşımıza da çıkabilir... E, ...bu bir bu her an her an şey yani bizi dinlemenizi sağlayacak. Bakın burada. Dost doğru radyo. Türkiye'de 153 merkezde uydu ayar, ayar, ayar, aracılığıyla. Bu 153 170 çıkmıştır şimdi. Artıyor çünkü. Herkes şey ekliyor. Ve bir de uydu aracılığıyla 3 kıtada dost doğru radyo, radyo. Efendim, bu radyoyu dinlemenizi ben hocanız olarak efendim tavsiye ediyorum. Ee, şeyde efendim dinleyenler beğendiği için triyaki gibi oluyorlar, hanımlar beğendiği için e, evde dinliyor, beyler dinliyor vesaire, iş yerinde dinliyor. Bazı şoförlerin arabalarına binmiş arkadaşlarımız, şoför daima akvarya ayarlamış, onu hem dinliyor hem dinlettiriyor. Bizim konuşmacılardan bir tanesi uzak bir yerden bir taksi tutmuş diyor evine gelecek. Efendim, bizim radyonun önünde indiğini görünce şoför para almamış. Demiş siz Akra'ya madem şey yapıyorsunuz, yani bayağı bir külliyetli para alması lazımdı, almamış. Şimdi bu her an e, Türkiye'den haber almanız için, doğru haber almanız için ve bizim konuşmalarımızı, yani biz İstanbul'a gitmiş olabiliriz, başka yer gitmiş olabiliriz, Bizi dinleyebilmeniz için, konuşmalarımızı, vaazlarımızı dinleyebilmeniz için bir araç. akrar veriyorsun dinlemenizi tavsiye ederim. Sonra dört tane dergimiz var. Bunları bir bir tanıtacağım. Efendim, birisi Kadın ve Aile Dergisi. Efendim, sayı 149. Efendim, 149'u 12'ye bölerseniz, 10 küsür yıllık kadınlara ve şeylere hitap eden, bilgileri veriyor. Efendim başında benim baş yazım var. Efendim sahibi Vefa Yayıncılık adına Profesör Doktor Esat Çoşan. Yani sahibi de ben görünüyorum. Efendim şöyle bunun İngilizcesinde neşre ediyoruz. Arkasında efendim bu bir hanımlar bu yayınları takip etsin. Faydalanırlar. Akra Radyo'nun şurada şeyi var. Efendim e, nerelerden nasıl dinlenebileceğine dair bir broşür getirdi şimdi şey kardeşimiz bunu görebilirsiniz Bu bir veya iki akrar diyorsun kadın Ayca iki Panzehir dergisi bizim bilimsel dergimizdir Efendim içinde çok güzel e, çok çağdaş çok yeni konular çok canlı çok güzel işlenmiştir yani görünce sayfalarını zaten anlayacaksınız. Böyle başyazı gene benimdir. Efendim. Sahibi kimmiş? Ben bir bakayım söyleyeyim size. Şurada. Allah Allah. Sahibi Vefa yayıncılık Ticaret Anonim Şirketi adına Profesör Eser Çocan. Bu da benimmiş. Efendim. Ama çok güzel. Benim haberim yok. Bunları arkadaşlar çıkartıyor. Doktorlar falan. Çok güzel yazılar buluyorlar. Bir de benden başyazı istiyorlar. Dergi oluyor benim. Sizin. Aslında dergiler sizin. Efendim, bu İslam dergisi. Bu ondan, hepsinden yaşlıdır. En genç budur. Bunun kaçıncı sayısı bakayım? Bu 58. sayısı. O 149. sayı. Bu 14. yıl 168. sayı. Yani ağabeyleri bu. Bundan şey doğdu. Kadın Aile Dergisi doğdu. Ondan sonra şu dergi doğdu. Sonra bir çocuk dergisi çıkarttık. Fakat onun yayınına devam edemedik. Çok masraflı oldu, geldi bize. Kalkamadık arkasından. Efendim, Bu da şeyindir. Yine Vefa Yayıncılığı'ndır ama şey sahibi başkası görülüyor. Vefa Yayıncılık bizim bu dergileri şey yapmak için kurduğumuz bir dergidir. Bu son derece e, güncel konuları işleyen bir dini dergidir. Çok beğenilir Türkiye'de e, ve gündemi tespit eder. Yani bizim dergimiz bir yazı yazdığı zaman siyasi partiler, bilmem neler filan lehte aleyhte o konu üzerinde gündem oluşur. Yani öyle. Bu kadınlar için, bu gençler ve bilimsel konularla ilgilenenler için, bu İslami konular için hepsi. Bu da yüksek seviyeli akademik bir dergidir, ilim ve sanat dergimiz. Efendim bunun da sayısı 44-45 diyor ama bu 3 ayda bir çıkıyor. Bu da bayağı eski bir dergidir. Bunun içindeki her yazı bilimsel bir belgedir. O konuyla ilgilenen insanların referansı olarak, kaynak olarak gösterdiği, gösterge geldiği bilimsel uluslararası toplantılarda adı geçen bir dergidir. Yani böyle kıyıda, köşede laf olsun diye çıkartılmış bir dergi değildir. E, yazarları, doçentler, profesörler, araştırıcılardır filan. Bunu da e, buradaki arkadaşlarıma söylemiştim şeyde. Efendim, bilimle ilişkisi olan, mesleği bilimsel çalışma olan kardeşlerimiz okuyabilir. Ağır, e, kaliteli yazılar vardır. Ve kendi da burada neşredebilirsiniz. E, bunları tavsiye ediyorum. E, yani bir sohbette her şeyi anlatmak mümkün olmadığı için kaynak göstermiş oluyor. Bunları takip ederseniz e, çeşitli konular hakkında Türkiye'deki eğerim, bilgi sahibi olabilirsiniz. Şimdi Gelelim bu tanıtmadan sonra. Bunu şu bakımdan tanıttım bunları. Yani devamlı olarak sizi besleyecek, fikir yönünden besleyecek yayınlar olduğu için anlattım. Çünkü insanlar bitkinin güneşe, suya, toprağa ihtiyacı olduğu gibi fikre muhtaçtır. Arkadaşa muhtaçtır. Muhite muhtaçtır. Semihe de söyledim aynı şeyleri gündüz. İnsan muhiçsiz kalırsa, kalırsa topraksız kalmış Bitki gibi olur. Efendim, e, ilimsiz olursa suyu verilmeyen bitki gibi olur, kurur yani. Devamlı e, yenilenmesi lazım, insanın kendisini canlı tutması lazım. O bakımdan bir insanın bir topluma mensup olması gerekiyor, bir cemiyete üye olması gerekiyor, bir takım yayınları takip etmesi gerekiyor. Böyle yayınları takip eden canlı kalır. E, bunları bilmeyen sonunda. Belki erir, belki entegre olur, belki İslam'ı unutur, belki milliyetini unutur, belki her şeyini unutabilir yani. Onun için şey yapmalıyız, devamlı okuma azmi çalışması için de olmalıyız. Günümüzün bir zamanını kendimiz ve çocuklarımızın, hanımımızın, çocuklarımızın eğitimine harcamalıyız. Yani bizim üzerimize bir de ailelerimizin, çocuklarımızın, efendim, hanımlarımızın eğitimi düşüyor. Benim burada gördüğüm kardeşlerimizin aşağı yukarı %40'ı İngilizlerle evli. Belki bu %40 daha da fazla olacak. Burada doktora yapan kardeşlerimiz olmasa. Onlar geldiği için yüzdeyi biraz düşürüyor. Aslında buradaki kardeşlerimiz çoğunlukla, yani şeyde buradaki kimselerle evlenmiş, nişanlanmış durumdalar. Onlar için şey daha önemli. Yani dinini unutmaması... Efendim, e, şeyinden korkmaması daha önemli. Bu bakımdan bu dergilere ve bu radyoya. Dergiler paralıdır. Abone olursanız gelir. Yani ben size ille dergi alın demiyorum. Dergi satmak gibi bir fikrim yok. Efendim, öyle bir şeye de ihtiyacımız yok zaten. Efendim, bir dergi güzelse kendisine aldırır. Değilse, ne kadar zorlarsa sonunda batar gider. E, ama şey, akra bedavadır. ...evinizin içinde içindedir... ...onun için para alınmıyor... ...ama ben en çok onu tavsiye ediyorum... ...en çok Akra'yı dinleyin diye tavsiye ediyorum... ...çünkü en çok bilgi onda... ...hatta bu dergilerin şeyindeki... ...özetleri de orada yayınlıyoruz... ...hatta sabahları eğer saatlerini yakalarsanız... ...her gün... ...gazetelerin özetini veriyor... ...bir bölümünde... ...bizim radyomuz... ...bir bölümünde de öğleden sonra... ...fikir adamlarının... yazılarının özetini veriyor... Yani Akra'yı dikkatli takip eden bir insan, Türkiye'deki bir insan kadar şeyi yakalamış olabilir, güncel meseleleri yakalamış olabilir ve bedavadır. Ve Allah biliyor ki ben sizden para pul istemiyorum. Yani Akra'yı dinleyin, dergileri alın, almayın. O ayrı mesele. Ama ben sizin istiyorum ki çoluk çocuğunuzla Allah'ın sevdiği kul olun, Müslüman yaşayın Allah'ın huzuruna sevdiği kul olarak olalım. Benim amacım da bu. Yani esas amacım bu. Şimdi gelelim sorulara. Bu sorular çeşitli sorular var. Belki şimdi yeni sorular da toplandı galiba. Birileri yazı yazdı, çizimdi. Bir şeyler oldu. Ama ilk gelen kağıt budur. Öncelik bundadır. İlk önce bu geldi. Bunu biliyorum. Osman B şey yaptı. Efendim, ilk önce onu cevaplandıracağız. Ondan sonra hangileri varsa efendim onları cevaplandıracağız diye dünden söz vermiştik. Başlıyoruz. Yorulduğunuz zaman haber verin veya <gülüyor> deyin veya gözünüzü kapatın ben anlarım hocalık yaptığım için üniversitede efendim keserim biter o kadar yani şey değil gayet kolay. Şimdi beş soru sormuş Osman kardeşimiz bizi terletmek için kendisi şeyin dönerin karşısında onu pişirirken terlediği gibi beş soru sormuş diyor ki bir tarikat nedir iki İnsanlar neden tarikata mensuptur? 3. Başka bir tarikata mensup olanlar başka terikatlara geçebilir mi? 4. Sizin sizin mensup olduğunuz tarikatta diğerlerinden ne gibi farklılıklar vardır? 5. İslam'ın gelişmesinde tarikatların yeri nedir? Tarikat bizi nereye götürür? Bu soruların yanıtını ve e, buradaki bazı kişilerin bilgilendirilmesini ne rica ederim? diyor. Böyle resmi bir dilekçe gibi kulu yok altında. Fakat böyle bir dilekçe gibi şey yapmış. Allah razı olsun. Şimdi oradan başlayacağım. Biterse biter. Bitmezse canımız sağ olsun ne olsa. Yani ferman patiçahın dağlar bizimdir dediği gibi akşamlar bizim nasıl olsa gündüz işte çalışsanız bile akşamleyin buraya geliyorsunuz. Yavaş yavaş anlatırız. Eğer günler az kalmışsa hızlı anlatırız. Makine gibi takır takır anlatırız. Söyler geçeriz. Alt tarafa koy da adalet olsun. Sonradan gelenler üste çıkmasın. Şimdi tarikat nedir? Ee, tarikat, kelimenin e, anlamını anlatmaktan başlarsak kolay anlaşılabilir. Yol demektir Arapçada. Tarik, yol demek. Tarikat da onun şeyidir yani. Benzeridir. Aynı köktendir. Aynı maniyadır. Tarikat yol demek. Bir çeşit yol demek. Tarikat. Neyin yoludur bu? Allah'ın rızasını kazanma yoludur. Şimdi biz aslında hepimiz bizi Allah yarattığı için Allah'ın sevgili kulu olmayı amaçlamalıyız. Allah bizi imtihan için gönderdiğinden dünyaya imtihanı kazanmayı amaçlamalıyız. Bu imtihanı başarmanın yolu demektir. Tarikat. Çünkü herkesin tutturduğu bir yol vardır. Genel olarak din karşısında insanların tutumu iki türlüdür. Bir, dini çok ciddiye alıp samimi olarak dini hayatına kazandırmak, hayatını dini esaslara göre yaşamak. Bu bu yola tekva yolu derler. Yani samimi Müslümanlık yolu. Birileri de vardır, dini gerçekleri duyarlar, bilirler ama uygulamazlar. Misal, mesela namaz harzdır. Hepimiz biliyoruz. Yani Müslüman olup, Türkçe bilip de namazın farz olduğunu bilmeyen bir insan düşünülemez. Herkes biliyor. Namaz farzdır. Ama sorsanız sen Müslüman mısın? Elhamdülillah Müslümanım. Namaz farz mı? Evet farz. Allah emretmiş mi Kur'an'da? Evet emretmiş. Sen namaz kılıyor musun? Valla hocam kusura bakma. Ben de kusura bakayım. Yani benimle ilgili bir şey değil ki. Yani kılmıyor. Şimdi insanların bir kısmı işte böyledir. Yani bazı şeyleri duyuyor Biliyor ama yapamıyor. Veya eksik yapıyor. Veya kusurlu yapıyor. Ama bazı insanlar böyle değildir. Bazı insanlar yaptığı şeyi güzel yapmak ister. Tam yapmak ister. Sarıldığı bir şeyi çok güzel yapar. Alır götürür. Şimdi şey... Bu iki yoldan hiç şüphesiz ki... Yani samimiyetle dini yaşamak istemek yolu daha doğrudur. Yani dinin emirlerini bilip yapmamak için gelmedi ki Kur'an bize... Ben Ankara'dayken bizim benim küçük kızım İmam Hatip okuluna gönderiyordum ben onu efendim. Müdürden haber geldi. Okul Aile Birliği toplantısı var. Siz de gelin. Ben de kızımın velisi babası olduğum için pazar günü İmam Hatip okuluna gittim. Geç kalmışız. Toplantı başlamış. Kapıda kaldık biz ayakta böyle. Müdür kürsüye oturmuş. salon tıklım tıklım dolu. Müdür dedi ki, arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığından emir geldi. Milli Eğitim Bakanı o zaman general bir şey sağlam. Hasan sağlam. Oymuş. Emretmiş, efendim İmam-ı Okulu'nda kızlar başlarını açacak. Milli Eğitim Bakanlığından böyle emir geldi dedi müdür kızlar sizin kızlarınız. Siz belisiniz. Ben de okulun müdürüyüm. Size tebliğ ediyorum. Böyle emir geldi dedi. Salondan birisi kalktı. Biliyorum tamircisi Benim fosfo geminimde arıza yaptıkça onu götürürdüm. Tamir ederdi. Biliyorum orada. Kalktı dedi ki madem ki devletimiz böyle istiyor o oh halı kızlar başlarını dedi. Ve salonda baktım hava aşağı yukarı bu tarafa gidecek yani. Madem devlet istiyormuş, Hasan Paşa istiyormuş. Hasan Paşa'nın gönlü olsun diye ben kızımı başına açacakmış. Ben söz istedim ayakta. Ayaktakilerden birisi olarak konuşmak istiyorum müdür bey dedim. Buyurun dedi. Arkadaşımıza bir soru sormak istiyorum dedim. Müsaade edersen sor dedi. Kardeşim dedim sen Kızını İmam Hatip Okulu'na niye gönderdin? Şöyle baktı beni tanıdı. Hocam dedi işte dinini öğrensin diye gönderdim. Dedi. Peki dedim. Yani dinini öğrensin de öğrendiklerini uygulamasın diye mi gönderdin? Dinini öğrensin ama öğrendiklerini uygulamasın. Allah'la alay mı ediyorsunuz? O saçma şey mi olur? Yani bu başörtüsünü kim emretmiş? Kur'an-ı Kerim'de var. Hanımlara söyleyin, başlarını örtsünler. Yukarıdan aşağı yüdnine aleyhine min celâbi Çarşaflarını yukarıdan aşağı kadar alsınlar. Şuradan şöyle İranlılar gibi. İranlıları kimse sevmiyor ama en doğruyu yapan onlar. Ben de sevmeyebilirim, sen de sevmeyebilirsin. Ama Kur'an-ı Kerim'de diyor ki yüdnine aleyhine min celâbi Cilbaplarını başlarının üstünden aşağı kadar alsınlar. İranlılar öyle yapıyor. Yukarıdan aşağı bir örtü Çadır diyorlar onlar. Hakikaten çadır gibi her tarafı örtüyor. Güzel örtünüyor. Yok hocam dedi. Yani olur mu öyledir? Allah'ın emirleri tutulacak. Allah'ın emirleri tutulacak da. Efendim Hasan Paşa böyle demiş diye siz niye geri adım atıyorsunuz? Siz dedim bir kere yani Hasan Paşa öyle istemiş. Siz kendiniz bunu istiyor musunuz? Yok hocam dedi. Yani dedim serbest olsanız siz kızınızın başını açar mısınız? Yok açmayız hocam. Karımız da örtülü, Kızımızın da başını açmayız. Ama mektep ne yapalım Hasan Paşa istiyor. Yok dedim. Yani onun isteği istek de senin isteğin istek değil mi? Hasan Paşa'nın canı can da seninki patlayacak mı? Yani bu din din bu yani Hasan Paşa'nın emriyle olmaz ki askerin emri gibi efendim kıta dur sağ dön raf raf raf. E olmaz ki efendim e siz dedim e yani dileğinizi karşı tarafa ilettiniz mi? medeni dünyada böyle olur bu. Yani sen böyle istiyorsun ama ben de böyle diliyorum. Bak dilekçe. Osman kardeşimiz dilekçe vermiş. Dilerim diyor. Rica ederim diyor. Dilerim de demiyor. <gülüyor> Komutan gibi söylemiş bu. Şeyde, e, dilekçede şey vardır. Dilemek vardır. Bu kibarcı emrediyor. E, <gülüyor> Şimdi doğru hocam dediler. Salondakiler de anladılar benim ne demek istediğimi. Ben dedim ki, ben böyle her anlattığım şeyi bir olayla anlatmayı seviyorum. Çünkü bu pedagojide, öğretimde önemlidir, hatırda kalır. Öteki türlü unutulur. Misalle anlatmak, Kur'an'da da vardır bu. Neden Musa Aleyhisselam'ın misalini veriyor, niye İbrahim Aleyhisselam misalini veriyor Allah? Misali kolay anlar insanlar. Onun için. Dediler ki, tamam hocam, fikrimizi o zaman söyleyelim. Olur. Bu güzel. Bak medeni bir davranış, vatandaşlık davranışı. Biz bir heyet kurduk. Ben vardım heyette. Bazı doktor, mühendisi arkadaşlar vardı. Rahmetli bir profesör arkadaşım vardı efendim. Hepimiz on kişi kalktık. Bir imam hatip okulu velileri olarak bakanları dolaştık. Bakanları ziyaret ettik, dolaştık. Böyle bir şey olmasın dedik. Bu bizim inancımız dedik. Biz böyle şey istemiyoruz. Başlar örtülsün dedik ve örtürttük başları. Başlatmadık. Çünkü Hasan Paşa hanımını örtürmeyebilir ama örtünenlere karışma hakkı yok. Hatta hatta işin doğrusu şu. Yani soracaksın İslam'da örtünme var mı yok mu? Soracaksın. İslam'da örtünme varmış. Sen Müslüman mısın? Müslümansın. O zaman örtüneceksin. Örtülemeyen hesabını Allah'a versin. Ya Rabbi ben şu sebepleri örtülemedim. O kendisinin bileceği bir şey. Ama örtüneni engellemek ne layıklığa sığar, ne insan haklarını sığar, ne hürriyete sığar. Şimdi, efendim, tarikat konusunu anlatırken bu şeye girdik. İnsan Müslüman olacaksa bence tam Müslüman olmalı. Tam yapmaya çalışmalı. Yani İslam'ın emirlerini öğreniyoruz. Çiğnemek için mi öğreniyoruz? Kur'an-ı Kerim ayaklar altında çiğnensin diye mi indirildi? Emirlerim tutulmasın diye mi Allah emretti? Yasaklarımı insanlar yapsınlar diye mi? Şunlar yasak dedi. Rica ediyorum yani. Böyle bir şey olabilir mi? Yasakları yapmasın diye Allah buyurdu. İçki içmeyin, haram yemeyin, zina etmeyin, faiz yemeyin, büyük günahlar, küçük günahlar, efendim harama bakmayın Mesela Bunlar yapılmayacak. Namaz kılın, oruç tutun, zekat verin, sadaka verin, merhametli olun, dürüst olun, doğru olun. Bunlar da Allah'ın emirleri. Bunlar tutulacak. Şimdi o halde biz Allah'ın rızasını kazanma yoluna girmeliyiz. Yani yarım yamalak Müslümanlık yoluna değil de tam Müslüman olma yoluna girmeliyiz. Tam Müslüman olma yolu tarikatla şey yapılır. Neden? Tarikat tam Müslüman olma yoludur da ondan. Tam Müslüman nasıl olunur hocam? Bunun bir yolu yöntemi vardır. O, o yola Girersen, o işleri yaparsan öyle iyi olur. Yani. Peki kısaca nedir tam Müslüman olmak? Tam Müslüman olmak, Kur'an'daki emirleri tam tutmak. Kur'an'daki yasaklardan tam kaçınmakla olur. Şimdi, bazı insanlar takva yolunu tutuyor. Yani bu yolu tutuyor, tam Müslüman olma yolunu tutuyor. Bazıları da Allah gafurdur, rahimdir, elbet affeder vesaire filan diye gidiyor. Ama ya affeder ya affetmez. Onu bilmiyoruz. Yani Allah'ın işine karışmak kulun haddi değildir. Ne yapacağını bilmeyiz. Yalnız bildiğimiz bir şey var. Peygamber Efendimiz'in zamanında, yani biz şimdi tevbe arap diyoruz, sanıyoruz ki tevbemiz kabul oldu. Tevbe dedim ya, daha ne istiyorsun hocam? Tevbe dedim mi? Falan. Neredeyse horoz gibi, hindi gibi, törkü gibi kabaracak. Yani, tevbe dedim ya. İyi ama Peygamber Efendimiz'in zamanında sahabeden birisi Üç kişinin tevbesi anlatılıyor. Tevbe suresinin o isimle isimlendirilmesinin sebebi ne? Üç kişinin tevbe macerası hikaye ediliyor orada. Tevbe suresinde, dokuzuncu surede tevbe hikaye ediliyor. Bir bir tanesinin hikayesini anlatayım. İsmi kâb Malik el-Ensari. Medine'den bir soylu kişi. Medine'nin ensarında. Olgun ve yetkin bir kişi, şair, hatırlı eşrahtan bir kimse. Peygamber Efendimiz diyor ki, buyurun düşmanla cihat var, hadi hazırlık yapın, savaşa gideceğiz. Herkes hazırlığını yapıyor, işte bilmem, eğer sökükse onu dikiyor, kılıcı körse onu biliyor... Efendim oku yoksa ok tedarik ediyor, bilmem ne vesaire. Atı nansızsa nallattırıyor diyelim. Böyle hazırlık yapıyor. Kabe İbni Malik radıyallahu anh Hazretleri de deniliyor. Medine-i Münevvere'de olağanüstü bir böyle şey, telaş. O hala hazırlanmamış durumda. Yarın hazırlanırım filan derken ertesi gün oluyor. Orada harekete geçiyor. Bu hala Medine-i Münevvere'de. Neyse diyor benim o bineyim süratlidir ben bunların arkasından hızlı giderim yetişirim filan diyor. Bir iki günde öyle geçiyor. Yani bu da insanın şeytan nasıl aldatıyor onun misalidir. Şeytan böyle insanı yavaş yavaş aldatır. Birden hop sen kafir ol demez. Yavaş yavaş baktı kuvvetli gördü mü? Taksit taksit aldatır. Posta posta aldatır. Efendim aradan 3-5 gün geçiyor. Yetişirim filan derken Sonradan da diyor ki, ya üç gün geçti. Çok uzağa gitmişlerdir. Artık onlara yetişemem. Yat aşağı diyor. Şimdi, taksit taksit aldatmanın misali. sonunda gitti Savaş'a giden ordu düşmanı arıyor. Fakat düşman karşılarına çıkmıyor. Geri dönüyorlar. Savaş olmadan geri dön diyor. Efendim, tabi gidenler Resulullah'ın sözünü dinlediler. Savaş'a katıldılar. Savaş olmasa bile sevap kazandılar. Gitmeyenler de efendim sorumlu oldular. Bazıları geliyor Resulullah'a yalan kıvırıyor. Kitaplar böyle yazıyor. Onlar Medine'nin münafıklarıydı. Münafık yani içinden inanmamış ama korkusundan ben Müslümanım demiş. Müslümanlar biraz ağır bastırıyor diye. Efendim onlar diyorlar ki işte ya Resulullah şöyleydi böyleydi. Efendimiz sakin bir şekilde mazeretlerini dinliyor. Kalkıp gidiyorlar filan. Sıra kabib Nimalik el Ansariye geliyor. Yani bu şaire, bu geciken şaire geliyor sıra. Resulullahın yanına geliyor diyor ki, ya Resulallah. Arkadaşlarımı dinledim. Herkes bir mazeret uydurdu, efendim. Benim diyor, söz söyleme kabiliyetim yüksektir. Ben şairim diyor. İstesem mazeret, ben de uydururdum. Ama vicdanım yalan söylemeyi uygun bulmuyor. Ya Resulallah! Böyle oldu. Tembellendim, geciktim, sonradan yetişirim dedim, sonra da yetişemem dedim. Şeytan beni aldattı, nefsim beni oyaladı, hata işledim Ya Resulallah. Bir sebep yok diyor. Yani gelemedim, i̇şte böyle şeytana kandım diyor. Olduğu gibi itiraf ediyor. Bu da güzel. İnsan hiç olmasa yalan söylememesi, yalan söylememeli. Resulullah'a yalan söylemek çok büyük suç. Başka bir insana yalan söylemek gibi de değil yani. Efendimiz hiç cevap vermiyor. Hiç cevap vermiyor. O da eyvah benim vaziyet ne olacak filan diye neyse Allah affeder filan dese hani rahatlayacak. Öyle demiyor Peygamber Efendimiz. Neden? Vahiy bekliyor. Yani bu kişinin durumu ne olacak? Bu adam Resulullah'ın emrettiği bir savaşa katılmadı. Bu olay yaygınlaşırsa Ne olur? Peygamberi dinlememenin şeyi nedir efendim? Efendimiz vahiy bekliyor. Bakalım bunun hakkında hüküm ne olacak diye. Sonra bir zaman geliyor diyor ki kimse kabirli malikle konuşmasın. Konuşmaya koyuyor efendimiz. Çünkü yani acaba Allah buna kahır mı edecek, gazap mı edecek? Alan iyi kulu mu kötü kulu mu yani? Konuşmasın kimse diyor. Selam veriyor, selamını almıyorlar. Gittiği, karşılaştığı insanlara selam veriyor. Resulullah konuşma dedi diye selamını almıyorlar. Halbuki selam vermek, sünnet almak vacip. Ama Resulullah alma deyince tabi almamaları gerekiyor. Almıyorlar. Bir zaman geliyor, Efendimiz diyor ki hanımıyla da aynı yerde kalmasın. Hanımından dair. Hanımı da ayrılıyor. Kendisine. Boşanmak tarzında değil de aynı odada yatmıyorlar. o da Evde konuşmuyorlar falan. Çok üzülüyor. Kimse konuşmuyor kendisine. Söz söylemiyor, selamını almıyor. Hanımıyla evde konuşma yok falan. Fevkalade üzülüyor. Çok pişman oluyor. Günlerce ağlıyor. Namaza geliyor, gidiyor. Kimseyle konuşmuyor. Bu sırada kuzeydeki Hristiyan bir devletten Devlet başkanı kendisine mektup yazıyor. Gasani Devleti diye bir devlet vardı Ürdün'de ve Suriye'de. Gasani Devleti Hristiyan da o zaman Bizans'a bağlıydı. Onun hükümdarından biri mektup geliyor Diyor ki mektupta El Kaib ibn Malik senin efendin senin kadrini bilmiyormuş. Seni, seni üzecek işler yapıyormuş duyduğuma göre. Biz seni severiz. Bizim yanımıza gelirsen izzet ve itibar görürsün. Buyur bekliyorum gel diye bir mektup geliyor. Onu da alınca daha beter üzülüyor. Ne hallere düştüm nihayet yani böyle bir Hristiyan şey beni çağırıyor. Resulullah'ın gözünden düştüm filan daha beter üzülüyor. Bu da bir imtihan diyor. Ona da kızıyor, mektuba da kızıyor filan. Çok ağlıyor, çok üzülüyor. 52 gün geçiyor muhterem kardeşim 52 gün nasıl geçer düşünün. Bir ay geçecek. iki aya yakın bir zamanda yaşadığınız bir ülkede, şehirde kimse size selam vermeyecek. Tek başınıza böyle şüpheli, şaibeli bir insan olacaksınız. Herkes size yamuk bakacak. Allah'ın Allah karnına mı uğradı, gazabına mı uğradı filan. Hanımınız sizinle görüşmeyecek. Resulullah görüşme de diyecek. Resulullah sizi sevmeyecek. Çok korkunç bir şey. Çok ağlıyor. Çok yalvarıyor. Ondan sonra ayet iniyor. 52 gün sonra Tevbe ayeti iniyor. Tevbe suresindeki ayet iniyor. O zaman o ayet inip de Resulullah o ayeti okuyunca şeyine asabına bir tanesi koşarak koşarak bunun mahallesindeki evine bağırarak böyle koşarak gidiyor. Ya Malik, Ya Cabib bin Malik. Müjde olsun. Müjdemi isterim bilmem ne filan bağırarak gidiyor. Senin hakkında ayet indi. Tevben kabul oldu. Allah seni affetti diye. Şimdi ben bu olayı sizin dikkat sunuyorum. Yani biz sanıyoruz ki 20. yüzyılın zayıf Müslümanları, İslam'ı iyi bilmeyen Müslümanları, sanıyoruz ki tevbe yarabbi deyince Allah bizi affeder. Halbuki tevbe zorlu bir şey yani kolay kolay ele geçmiyor. Yani Allah severse sever. Ya sevmezse? Hangi merciye başvurabilirsin? Kime derdini yanabilirsin? Kime derdini açabilirsin? Allah bir insanı sevmezse bir insanın hali nice olur. Onun için şu noktaya getirmek istiyorum. Kendim de öyle düşünüyorum. Siz de o noktaya çekmek istiyorum dikkatinizi. Yani Allah'ın affedip etmeyeceğini kimse bilemez. Allah'ın rızasını kazanmaya çok çalışmalıyız. Ama Allah'ın kahrına uğramayacağımızı bilemeyiz. Peygamber Efendimiz'in hizmetinde birisi hizmetinde bulunuyordu da öldü. Öldüğü zaman Allah ahmet eylesin. Cennetik olmuştur filan dediler birileri. Çünkü Peygamber Efendimiz'in ashabının yaşadığı zamanda yaşıyor ve Peygamber Efendimiz'e hizmette bulunmuş bir kimse. Hayır dedi. O cehennemdedir dedi Peygamber Efendimiz. Neden dediler? Çünkü dedi ganimet malından çalmıştı dedi. Yani Allah eğer bir günahtan dolayı cezalandırırsa o zaman cehenneme düşebilir insan. Onun için dikkat etmeliyiz. Onun için tutturacağımız yol takva yolu olmalı. Bu işin şakaya gelir tarafı yoktur. Sen şaka yaparsın ama Allah şaka yapmasın. Yani sen ciddiye almasın ama Allah ciddiye alır. Millet bunu bilmiyor. Yani Allah'tan korkması lazım insanın. Gevşek yani Allah affeder. Allah kâfur rahimdir. Bir şey duymuşlar efendim tekerleyip duruyorlar ama Allah'ı bilemiyorlar ki. Yani Allah'ı anmıyorlar. Onun için hepimiz Allah'ın rızasını kazanmaya çalışmalıyız. Bunun için Allah'ın sevdiği şeyleri yapmaya çalışmalıyız. Allah'ın sevdiği şeyleri 3 tık altında topladım kendim. Yani üniversalılık yaptığım için efendim 60 yaşına ulaşmış olduğum için Dini kitapları okumuş olduğum için, benim kafamda birikmiş olan bilgilerle, çok sorularla karşılaşmış, çok fazla vermiş olduğumdan, yani bilgilerimin özeti olarak size şunu söylemek istiyorum. Allah'ın rızasını kazanmanın yollarını üç grupta toplayabiliriz. Bir, ibadetleri yapmak. Mutlaka Allah'ın emrettiği şeyleri yapmalıyız, namaz kılmalıyız, oruç tutmalıyız, hacca gitmeliyiz zekatımızı vermeliyiz. Allah'ın emretmiş olduğu vazifeleri yapmalıyız. Çünkü emri tutmazsak Allah sevmez, biliyoruz. Efendim, Günahlardan da kaçınmalıyız. Haramlardan da kaçınmalıyız. Çünkü haramlardan kaçınmazsak da Allah sevmez. Bunu çok kesin anlayabiliyoruz. O halde bir, ibadet ve taat ile Allah'ın rızası kazanılabilir. Taat, şey demek, itaat demek. Allah'a itaat ederek, yani Emretmişse peki demek, yasaklamışsa peki demek. Tamam, yasakladı yargı, tamam. Peygamber Efendimiz içkiyi yasakladı. Ayet indi, ayeti okudu. içki haram kılınmıştır, yasak kılınmıştır dedi. O zamana kadar içiliyordu. Herkesin evinde içki bulunuyordu. Hepsini döktüler. Medine'nin sokaklarının kenarlarından sel gibi içkiler attı diye yazıyor şeyler, kitaplar. Yani Resulullah'ın sözünü hemen uyguluyorlardı. Şimdi yolun birisi ibadet ve tağıttır. Bir. İbadet ve taatleri yapmalıyız. Bu da bir akşam sohbetinde özetlenemeyecek kadar geniş bir dosyadır. Onun için ben size dergiler tarif ettim. Bunları okuyun. Efendim, kütüphanenizde kitaplar vardır. Onları okuyun. Dini kitaplar. Efendim, radyo tarif ettim. O radyoyu dinleyin. Bir yol bu. İkinci yol ibadet ve taat. İkinci yol, günahlardan kaçınmak. Günahlardan kaçınmalıyız. Çünkü günahlar insanı Allah'ın selim durumuna düşürür. Gözümüzü harama bakmaktan sakınmalıyız, dilimizi yalandan sakınmalıyız, elimizi harama uzatmamalıyız. Allah'ın günah dediği şeyler nelerse bir listesi olmalı duvarımızda. Onları yapmamalıyız, yapmamayı öğrenmeliyiz. Buna da takva deniliyor. Takva sakınmak demek. Yani günahlardan sakınacağız. Allah'ın sevmediği bir şeyi yapmaktan kaçınacağız. Üçüncüsü de Allah ayetleri ve hadisleri okursak güzel huylu insanları seviyor. Mükafatlandırıyor. Güzel huyundan dolayı. Kötü huylu insanları da cezalandırıyor. Birkaç birsel vererek anlatayım. Kadının birisi kediye kızmış, hapsetmiş. Belki kendisini tırmaladı diye, belki çana devirdi diye, belki eti kaptı diye. Kediye kızmış. Edense, hapsetmiş. Salı vermemiş. Kedi hapsedildiği yerde ölmüş. Peygamber Efendimiz bundan dolayı o kadının cehenneme gittiğini bildiriyor. Neden? Kedi kıymetli olduğundan mı? Biz icabında koyun kesiyoruz, icabında av alıyoruz. Yani neden? Yani bir hayvandan, insandan daha değerli olduğundan mı? Hayır. Merhametsiz olduğundan, acımadığı için, kediye acımadığından, aç bıraktığı için, söylüyor zaten Peygamber Efendimiz. Kendisi yemek vermedi, salıvermedi ki hayvan kendisi avlansın, karnını doyursun, aç bıraktı, merhametsizliğinden cehenneme gitti. Demek ki kötü huy insanı cehenneme düşürebiliyor. Misal. Bir keresi de Peygamber Efendimiz böyle ashabıyla sohbet ederken şimdi dedi buraya bir cennetlik insan gelecek dedi. Abdullah İbni Ömer diyor ki etrafı gözlemeye başladım. Kim gelecek? Kim cennetlik? Peygamber Efendimizin cennetlik dediği insan kimdir diye merak ettim diyor. Birisi abdest almış. Böyle aramızdan çok da tanınmış bir kimse değil. Gözümüze vatan dikkatimizi çeken bir kimse değil. Abdest almış. O geldi diyor. Üç defa olmuş bu olay. Nihayet o şahsın yanına gitmiş demiş ki ben senin evinde kalmak istiyorum. Evinde kalmış. Acaba ne ibadet ediyor? Ne dualar yapıyor da Allah'ın sevdiği kul olmuş, cennetlik olmuş diye sıkı bir şekilde takip etmiş böyle. Üç gün sonra diyor ki ben diyor Resulullah'la otururken şimdi cennetlik birisi gelecek dedi. Ben de senin cennetin neden kazandığını anlamak için senin hayatını takip etmek için böyle evinde kaldım. Ama yani bizim bildiğimiz ibadetlerden ayrıca benim bilmediğim bir şey yaptığını görmedim. Nedir diyor yani senin çok sevap kazanma. Başka bir şey var mı benim görmediğim? Yok diyor. Yani işte benim hayatım böyle sade. Senin gördüğün gibidir. Olağanüstü bir başka durum yok diyor. Peki öyleyse Allah'a ısmarladık diyor. Giderken arkasından sesleniyor. Ey Ömer'in oğlu Abdullah. Gel diyor. Aklıma geldi diyor. Ben diyor kalbimden herkesin iyiliğini isterim. Kimse hakkında kötülük düşünmem diyor. Belki bundandır diyor. Yani yaptığımız işler aynı ama belki benim yüksek böyle bir sevap kazanmam bundan olabilir. Herkesin iyiliğini isterim diyor. Kimsenin kötülüğünü istemem. Kalbim herkese karşı iyilik doldur diyor. Demek ki iyilik istemek sevap kazandırıyor. Demek ki merhametsizlik insanı cehenneme atabiliyor. O halde İbadetleri yapacağız, günahlardan kaçacağız, güzel huyları kazanmaya çalışacağız, kötü huyları varsa üzerimizden atmaya çalışacağız. Bu kötü huyları da, iyi huyları da bir liste halinde bilmemiz lazım. Hangi huylar iyidir, hangileri kötüdür, bunları da bilmeliyiz. Hangi işler sevaptır, hangi işler günahtır, bunları da bilmeliyiz. Bunlara göre hayatımızı tanzim etmemiz gerekiyor. Fakat bir insanın iyi huylu olması... Bir eğitim işidir. Buna ahlak eğitimi diyoruz. Tasavvuf eğitimi diyoruz. Yani bir insan durup dururken Yunus Emre olamıyor. Durup dururken Mevlana olamıyor. Durup dururken Hacı Bayramı Veli olamıyor. Herkes olamıyor. Yani o devirde o bilgileri okuyan herkes Yunus olamıyor. Herkes Mevlana olamıyor. Herkes Hacı Bektaş olamıyor. Fark nedir? Yani öteki aynı kitapları okuyan insanlarla bunlar arasındaki fark nedir? Bunlar tasavvufi bir eğitim görmüşler. Yani ahlak eğitimi görmüşler. Mesela Yunus'un bir ilahisini şimdi okuyabiliriz. Hani her akşam üç ilahi okuyacağız. Bir tanesi şu olabilir. Yunus Emre diyor ki, dövene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek, derviş gönülsüz gerek diyor. Şimdi dövene elsiz gerek ne demek? Yani kötüyle kötü olma, kavga edenle kavga etmeye kalkışma, karşılık verme, sövene karşılık verme, biraz şey ol, sabırlı ol. Öyle hemen sinirlenip, kalbi kırılan, mukabele eden insan olma diyor. Ele geleni yersen, dile geleni dersen böyle dervişlik mi olur? Sen derviş olamazsın diyor. Aynı şiirde. Yani ele gelen her şeyi diyemeyecek. Neyi düşünecek? Haram mehelal helal mi diye düşünecek. Dile aklına gelen her şeyi söylemeyecek. Ne diyecek? Bu söylediğim doğru mu, yanlış mı? Kalbini mi kırarım karşımdakini? Yanlış mı söylerim? diye düşünecek. Bunları anlatıyor. Şimdi Yunus Emre bunları uyguluyor. Yunus'un Osman kardeşimiz bize şeyini verdi. Efendim bir şiir kitabını verdi dün akşam gördünüz. Onu bugün getirmedik ama şey getirdik. Başka ilahileri getirdik. Yunus bizden farklı bir insan. Yunus'u okursak, Yunus'un şiirlerini okursak, önemli olarak şeyi görürüz Yunus'ta. Ahlaki bakımdan Yunus'un çok farklı bir insan olduğunu görürüz. Bizden farklı bir insan olduğunu görürüz. İyiliksever bir insan olduğunu, cömert bir insan olduğunu görürüz. Efendim, onun için e, ne yapmamız gerekiyor? Güzel huyları bir tasavvufi eğitimle almamız gerekiyor. Bu da tarikat terbiyesini gerektiriyor. Yani siz bunca yıl yaşadınız, Türkiye'de biliyorsunuz. Böyle böyle bir eğitimin verildiği bir mektep duydunuz mu? Musiki eğitimi verilen yer var, konservatuvar deniliyor. Resim öğretilen, heykel yapilen yer var, Güzel Sanatlar Akademisi deniliyor falan ama bunun öğretildiği insanı, Yunus evleri insanı Hacı Bektaş-ı Veli, Hacı Bayram-ı Veli, Efendim Bilmem, Eşrefold Rumi ve İsmail Hakkı Erzurumi'yi gibi yapan, Mevlana gibi yapan bir eğitim. Nerede? Vardı, kapandı. Tarikatların kapatılmasıyla kapandı. Eskiden bu eğitim vardı, şimdi yok. Varsa özel olarak var. Gizli gizli var. Hatta hükümet çatıyor, gazeteler çatıyor, kötülüyor efendim ama gene aşağıdan sessiz sedasız duyuyoruz ki efendim geliniyor gidiliyor böyle insanlar da var diye duyuyoruz. Böyle bir eğitimin olması gerekiyor. İnsanın içinin, vicdanının, kafasının eğitilmesi gerekiyor. Ahlakının düzeltilmesi gerekiyor. İnsanın içinde nefsi var. Nefis dediğimiz bir varlık var. Eee insana şeyler yaptır diyor. Bir takım kötü işleri teşvik ediyor, canı çekiyor, istiyor, yapıyor insan dayanamıyor. Nefsimi tutamadım diyor kendime hakim olamadım diyor. O nefsin terbiye edilmesi gerekiyor. İşte tarikat bu terbiyenin yapıldığı dini okul demek. Onun için tarikat olması gerekiyor. Şimdi diyor ki mesela bazı kimseler Peygamber Efendimiz'in zamanında tarikat yoktu. Vardı. Peygamber Efendimiz tarikatın şeyhiydi. Efendim, e, ashab da dervişleriydi. Yani şeyh ve derviş ne demek? Peygamber Efendimiz'in ashabını terbiye ettiği usulle e, Müslümanları terbiye eden insan demek. Yani aslında Peygamber Efendimiz insanları nasıl eğitti? İlk okula gidin, orta gidin, liseye gidin, diplomayı alın, karşıma gelin mi dedi? Size o zaman iş vereceğim mi dedi? Hayır. Onlarla beraber yaşadı. Beraber yemek yedi. ...beraber oturdu, konuştu, ticaret e, yaptı, e, efendim, dükkanlarına gitti, malların nasıl satılacağını söyledi, ailevi meselelerini şey yaptı... ...yani onların içinde toplumsal hayatı, ailevi hayatı, kişisel hayatı devam ederken onları eğitti. Bu eğitim okul eğitiminden farklı bir eğitimdir. Okul insanı belli saatlerde bilgilendirir, alır, öğretir ama yetmiyor... Onun için diyoruz ki mesela bu adam aile terbiyesi görmemiş. E ailede okul yok ama anne terbiyesi ailenin içindeki hava bir okul gibi insanı yetiştiriyor. Ailede baba neyse, tarikatta da şey, şey, müridi öyle yetiştiriyor. Babanın evladı yetiştirdiği gibi. Onun için hatta bazı şeylere şeyhlere baba diyorlar. Falanca baba, filanca baba diyorlar. İsim böyle geçiyor. Demek ki ahlak eğitiminin davranış eğitiminin efendim gönül, gönül eğitiminin duygu eğitiminin yapılması için bir mektep imiş tarikat. Yunus böyle yetişmiş. Efendim şeye gitmiş. Tekkiye 40 yıl odun taşımış ama eğri odun taşımamış. Şeyhinin dediğini yapmış efendim derviş olarak çalışmış. Bülent Mevlana öyle efendim Mevlevi tarikatında usul şöyle diyoruz efendim bilmem, Kadir'in derkatında böyle diyoruz vesaire. Ama sonunda insan e, davranışlarını efendim, e, ayarlayabilen, güzel davranışlarda bulunabilen, nefsine hakim, iradesi kuvvetli, Allah'ı seven, Allah'ın sevdiği bir insan olması için bir eğitimden geçiyor. İşte o tasavvufi eğitimdir. Efendim, e, Bunun da yolları, metotları vardır. Yani insan durup dururken eğitil dediğin zaman eğitilmiyor. Eğitil demekle insan eğitilmiyor. Eğitilmesi için zaman geçmesi lazım. Aile terbiyesi alması için aile içinde büyümesi lazım. Çocuk öksüzse, ana baba terbiyesi görmemişse zavallı öksüz, bir anne şefkati görmedi falan deniliyor yani. Böyle bir e, toplum içinde Nezareti altında belli usullerle yetişmesi lazım. Bunların usulleri de yine Kur'an-ı Kerim'den ve Peygamber Efendimiz'in hadisi şeriflerinden alınmış usullerdir tabii. Onun için e, bu eğitimleri görmekten insanlar tarikata mensupturlar. Tarikat nedir sorusunun cevabı böylece verilmiş oldu. Tarikata neden intisap edildiği, insanlar niye tarikata mensup olmaya can attı, buradan anlaşılmış oluyor. Bu çok iyi bilinen bir usuldü cumhuriyet kuruluncaya kadar cumhuriyet kurulduktan sonra biliyorsunuz tekkeler kapatıldı, tarikatlar kaldırıldı. Şeyh lakabı efendim yasaklandı, paşa lakabı yasaklandı vesaire falan. laik bir eğitimle insanlar eğitilme efendim yönelildi. Demek ki bunlar çağ dışı eğitimdir. Halbuki bunlar bizim geleneksel eğitimimizdi. Yani Orta Asya'dan beri efendim toplumumuzun içinde halkımızı eğiten eğitimdi. Biz mesela halkımızla iftar ediyoruz. Diyoruz ki Türk halkı misafir perver. Allah Allah, Türk halkı misafirperver değil. İngiliz halkı niye misafirperver değil? İrlandalı niye başka türlü de? İskoç niye şöyle de? Alman niye Alman usulü yapıyor da? Efendim, Rus niye şöyle de? Niye bizim Türk köylüsü böyle? Çünkü aldığı eğitim var. O aldığı eğitim, misafire hürmet etmeyi kendisine öğretmiş. Böylece e, onun örfü adeti olmuş yani o şey. Onun için bizim toplumumuzda olgun insan yetiştiren bir maneviyat mektebiydi. Ve padişahlar dahil bu eğitime girmişlerdi. Mesela Sultan Ahmed Az Mahmutü Hüdayi'nin dervişiydi. Sultan Abdülhamit Şazeli şeyhinin dervişiydi. Efendim Sultan Murat efendim Sultan Beyazıt Fatih'in oğlu. Hepsinin şeyhleri var. Sofular Caddesi'nde, İstanbul'da tekkesi var, vesairesi var. Yani hepsi bir büyük zattan e, zattan eğitim görmüşlerdir, ders almışlardır. E, dün konuşuldu, Ebu'l Hasan'ın Harakani hakkında şey sordu galiba, Öztürk mü sordu? Efendim, e, soruldu, bize söyledik, Sultan Sencer'a nasihat edermiş. Girdiği zaman Sultan Sencer korkudan ayağa kalkarmış, tahtına oturtmuş. Ebülhasen Harakani Hazretleri o da halka zulmetme, haksız vergi alma, efendim bilmem zevke safaya dalma, ümmete hizmeti ihmal etme ne diyorsa nasihat edermiş. Seviyor adam. Yani kendisine dobra dobra gerçekleri söyleyeni seviyor. Onun için padişahtan vezirden ahaliye kadar herkes bu eğitimi görüyordu. Diyebiliriz ki bizim ecdadımızın hepsi tasavvuf eğitim görmüştür. Görmeyeni çok azdır. Bizim Ankara'ya bir Fransız profesör gelmiş. Bizim Ankara'da fakültedeki arkadaşlardan bir İbrahim Çubukçu var. Belki şeylerden hatırlarsınız. Radyo Televizyon yayınlarından. O da onu Fransızca bildiği için gezdirmekle görevlendirildi. Fakülteci. Sen onu Efendim gezdir falan diye. Anlatıyor. Ya kardeşim diyor. İbrahim Çubuş'un. Etnografya Müzesi'ne gittik diyor. Fransız profesör demiş ki, İbrahim Bey, şu adam derviş demiş. Git sor istersen demiş. Şu adam derviş demiş. İbrahim Bey çok böyle tatlı dillidir. Güleç yüzlüdür. Efendim, gitmiş. Hemşerim merhaba demiş. Nasılsın, iyi misin, nerelisin, bilmem ne filan. Böyle yumuşatmış Ondan sonra işte niye geldin, niye geziyorsun, bilmem ne filan ben de ilahiyattayım filan sonra demiş hangi tarikata mensupsun yani başından söylesen, saklar söylemez ki. hangi tarikata mensupsun demiş o da söylemiş hayretler içinde kaldım diyor, elin Fransızı benim halkımdan hangisinin derviş olduğunu hangisinin tasavvuf ve erbabı olduğunu uzaktan bakışından anlıyor diyor insanın yüzüne dahi akseder yani tasavvufi terbiyesi insanın yüzüne davranışlarla akseder. Davranışı başka türlü olur. Konuşması başka türlü olur. Nezaketi başka türlü olur. Bu bir eğitim meselesi. Onun için eskiden vardı bu eğitim. Hatta bir profesör var, bizim Akra'da da konuşma yapıyor. Bursa İlahiyatta profesördü. Yusuf Siyah Bin Dekandı. Hukukçuydu. Yusuf Cihab inatlı diyor ki biz gençliğimizde Beyazıt Meydan'da arkadaşlarımızla rastladık mı? Nasılsın, iyi misin filan diye konuşurken diyor, sorardık diyor. Hangi tekkeden feyze alıyorsun? Mirim derdik diyor birbirimize. Şimdiki millet diyor birbirine hangi takıma mensupsu diye soruyor. Hangi te hangi tekgeden fez alıyorsun? Ne demek? Hangi takıya devam edip terbiyeni oradan kazanıyorsun demek yani aslında. biz böyle sorardık diyor yani o zaman gençler aslında buydu diyor şey töre yani ana nevi şey böyle genç bir terbiye görecek usul erken görecek kapıdan girmeyi öğrenecek selam vermeyi öğrenecek büyüklere saygı göstermeyi öğrenecek yer vermeyi öğrenecek ibrikle eline su dökmeyi öğrenecek havlu tutmayı öğrenecek bunlar hepsi bizim töremizde olan şeyler tatlı şeyler güzel şeyler yani keşke onların hepsi kalsaydı vallahi dünyanın Ahalisi bizi görmeye gelirdi. Ya bunlar nasıl millet filan diye. Yani Biz onlara benzemeye başladık da ne oldu yani? Kendimizi kaybettik de ne oldu? Yani bizim, bizim kendimize göre bir şeyimiz vardı. Keşke kadınlar hepsi peçeteli, çarşaflı, şemsiyeli olsaydı İstanbul'da. Keşke böyle Japon kollu olmasaydı. Baldır bacak çıplak olmasaydı keşke. Yani e, bu bizim ananevi şeyimizdi. Şimdi ne oldu? Şimdi gençler... Futbola sevk ediliyor. Futbol oynayın, spor yapın, bilmem ne filan. E ne oluyor? Ana, anarşiden kurtaramıyor, çekemiyor gençliği. Neden? İnsanın bedeninin ihtiyaçları farklı, ruhunun ihtiyaçları farklı. Ruh sevgi ister, arkadaş ister, dost ister, dertleşecek kimse ister, terbiye ister. Hatta, hatta fedakarlık ister, zahmet ister, sıkıntı ister. Ondan hoşlanır. Yani ben sıkıntı çekeyim ama ortaya bir güzel şey koyayım. Memnun olurum. Oh terledim ama çok şükür şu işi yaptım. Yoruldum ama çok şükür şu oldu. Para harcadım ama şu kadar insanı sevindirdim. Şu camiyi yaptım. Şu hayırı işledim diye sevinir insan. Yani masraf yapar sevinir. Ter döken sevinir. Yorulur sevinir. Neden? Onun ayrı mutluluğu vardır. Manevi mutluluk bu. İşte bu maneviyat eğitimi tasavvufla sağlanıyor. Şimdi biz bunları kaldırdık. Sandaki e, efendim laik cumhuriyetin eğitimcileri, yani futbol oynatmakla, spora sevk etmekle, izcilikle e, gençler yerinde duracak. Durur mu? Durmaz. <gülüyor> Durmaz. Yani insanın bir ruhu var, bir bedeni var. Bedenin ihtiyacı var, ruhunun ihtiyacı var. Onlar tatmin edilmeyecek olmaz. Tarikat ve tasavvuf insanın maneviyatını eğitiyor. Ahlakını eğitiyor, duygularını eğitiyor. Zarif insan yapıyor. Okuyun tasavvuf erbabı, Evliya Allah'ın hayatını, dervişlerin hayatını. Hayran kalırsınız. Hayran kalırsınız. Yemez yedirir. Giymez giydirir. Hizmet eder. Mesela tasavvufu tarif ediyor birisi. Ben başka türlü tarif ettim. Vanda girdi. Bu da iyi. Tasavvufu tarif ediyor. Osmanlı şairlerinden birisi diyor ki tasavvuf, yar olup var olmamaktır. Gülü gülzar olup har olmamaktır. Mehmet yazacak. Tasavvuf, yar olup bağır olmamaktır. Gülü gülzar olup har olmamaktır. Kelimeleri açıklayayım. Yar olmak, dost olmak. Tasavvuf, arkadaş olmaktır. Dost olmaktır. Tasavvuf, yar olup bar olmamaktır. Bar yük demek. Bağrı giran ağır yük demek. Bargir yük taşıyan hayvan demek. Beygir yapmışız biz onu. Beygirin aslında bargirdir, yük taşıyan demek. Tasavvuf yar olup bar olmamaktır. Dost olacaksın, arkadaş olacaksın ama arkadaşının esesine binmeyeceksin, yük olmayacaksın, o, onun onu su etmeyeceksin, sömürmeyeceksin, ona ağırlık vermeyeceksin. Tasavvuf yar olup bar olmamaktır. Ama dostluk yapacaksın, iyilik yapacaksın, arkadaşlık yapacaksın ama yük olmayacaksın. Tasavvufta vermek var. Almak yok, menfaat yok. Allah rızası için iyilik yapmak var. Arkadaş olacaksın, seveceksin, yardım edeceksin, yardım edeceksin, yardım edeceksin ama almayacaksın. Teşekkür ederim. İstemiyorum. Sağ ol. Sen ye. Bilmiyorum. Tasavvuf yar olup bar olmamaktır. Gülü gülzar olup har olmamaktır. Gül bahçesinin gülü olmaktır ama dikeni olmamaktır. Har diken demek. Elif la. H elif R Ağır diken demek. Gülü güzel olup har olmamak. Tasavvuf böyle tarif ediyor. Ve tasavvufun mantığı budur. Ana şeyi güzel anlatıyor bu beyt. Peygamber Efendimizin bize öğretmek istediği de budur. Peygamber Efendimiz diyor ki Ey Ebu Hüreyre sana güzel huylu olmayı tavsiye ederim. Güzel huylu olmak nasıl olur ya Resulallah? Diyor ki Senden alakayı kesene sen gidersin. Bu ahbaflık etmek istemiyor. Kaçıyor senden. Ahbaflığı bozmak istiyor. Küsmek istiyor. Hayır. Sen bozmazsın. Efendim. Tasıvü ben katâke ve tu'ti men harameke. Sana vermeyene sen verirsin. Ve ta'fu ammen zalameke ve sana zulmedeni affedersin. Hep karşılıksız. Hep diğer gam olmak. Evet. Üçüncü soru. Başka bir tarikata mensup olanlar Diğer bir tarikata geçebilir mi? Şimdi geçebilir. Neden geçebilir? Tasavvufun ne olduğunu anlatmadan, çağrılan yolun da ne olduğunu söylemeden bazı insanlar bir tarikata çekiliyor. Hadi gel. Bir tarikat varmış, girelim şuraya. Tamam. Tevbe et bakalım karşımıza. Estağfurullah da de üç defa, 5 defa. Tamam. Sen bizim tarikatın oldun. Adam sonradan anlıyor ki bu adam pek şey bir adam değil. E, ne olacak benim halim şimdi diyor. Ben bağlandım diyor. Şimdi bağlı olduğu yer anlatılarak, ne olduğu beyan edilerek, ne yapacağı bildirilerek, efendim bilinçli olarak seçilmişse ve bağlı olduğu yer insanı hakikaten Allah'ın rızasına götürecek bir yer ise yani imanını kuvvetlendiren ve efendim e, Allah yoluna götüren bid'atlardan uzak, yanlışlıklardan uzak bir olsa tamam. Ama yanlış bir yola girmişsin. Çünkü misyonerler yahoo şahitleri de ev ev dolaşıp insanları çağırıyorlar. Tak tak tak kapıyı çalıyor. Biz diyor efendim Allah'ın birliğine inanıyoruz. Siz de inanıyorsunuz. Bize gelin bilmem ne filan. E, o da yani kandırmaya çalışıyor. Para da veririz diyor. Almanya'da para verdiklerinde duydum filan. Yani bilinçsiz olarak tanımadan girmişse doğru olan şeyi anladığı zaman doğruya geçmesi insanın hakkıdır. Geçebilir. Sizin mensup olduğunuz tarikatın diğerlerinden ne gibi farklılıkları vardır? Şimdi bizim tarikatımızın esası bakın ben yanımda şu kitabı taşıyorum. Bu kitabın ismi Muhtarul Ehadis'in Nebeviye'dir. Yani hadis kitabıdır bu. Bizim tekkemizde okunan ders kitabı, çok okunan kitap Mehmet'in evinde bıraktım. cilt kalın. Ramuzul Ehadis isimli bir kitaptır. O da hadis kitabıdır. Bizim yolumuzun esası Peygamber Efendimiz'in sünnetine, yani dinin aslına. Peygamber Efendimiz nasıl öğretmişse ona uygun İslam'ı öğretmek ve o yolda yürümek. En önemli şeyimiz bu. Yani Resulullah'ın yapmadığı, Resulullah zamanında olmayan, sünnete aykırı olan, bidat olan, yanlış olan şeyleri yapmamak. Yapmamak yoludur. Sünneti seniyeye sarılmak takva yolunda yürümek yoludur. Kur'an-ı Kerim'e hadis-i şerife bağlanmak yoludur. Bazı şeyleri söyleyeyim. Efendim, mesela tartılar çok olarak görülüyor. Ben isim zikrederek şey yapmak da doğru olmaz diye isim zikretmeyeceğim. Ee, bazı olayları anlatayım. Mesela birisi bir adama bağlanmış. Türkiye'de. Ben şahsın ismini biliyorum. Bağlandığı şahsı da biliyorum. Bağlanmış. Eğer o şahıs gelseydi bana ben falancaya bağlandım ne dersin deseydi bir şey diyemezdim. Ne diyeyim. Çünkü yanlış anlaşılır benim sözüm. Yani ben doğruyu söylesem de yanlış anlaşılabilir. Tereddüt ederdim. Ama rüya görmüş bu şahıs. Rüyasında tekkesinde yangın çıkmış o bağlandığı tekkede. Bu da yangını söndürmek için koşuşturmaya başlamış. Koşuşturdum diyor. Kova arıyorum, su arıyorum diyor. Bulursam dökeceğim diye diyor. Böyle koşuştururken Resulullah'la karşılaştım diyor. Yani olmuş bir rüya bu yani. Anlatan şahıs, Muharrem isminde bir şahıs, şehri söylemeyeyim. Efendim, biraz hocalı olan, şeyi bilen bir kimse, Ya Resulullah, tekkemizde yangın çıktı, onu söndürmeye koşturuyorum diyeceğim. Bizim öyle tekkemiz yok demiş. Peygamber Efendimiz. Demek ki Resulullah'ın sevmediği, razı olmadığı, yanlışlıklar yapan bir yol. Nitekim diyor, ben birkaç sefer, ''Yanlış bazı şeyleri görmüştüm, dine, sünnete aykırı bazı şeyler görmüştüm, söylemiştim de, umursamamışlardı.'' diyor. Sonra diyor, ''Şeye gittim, büyük şeyhe gittim, yani bu bağlandığı şahsın şeyhi de, de savmış, ihtiyarmış, onu ziyarete gitmiş.'' falan yerde demiş, ben böyle bir rüya gördüm, doğru görmüşsün evladım.'' demiş, ''Ben bu adama bir vazife vermiştim ama bu sonra hoşuma gitmedi.'' Ondan vazifeyi de aldım, ama o gene devam ediyor kendi bildiğine. Onun yolu doğru değildir yani, olan sevdiği yol değildir demiş. Şimdi bir işi temelinden kısa anlatmamız gerekirse, biz Allah'a inanmakla vazifeliyiz. Tamam, inan. La ila illallah muhammed Resulullah. Kur'an-ı Kerim'e bağlanmakla vazifeliyiz. Kesin, kuran Allah Peygamber Efendimiz'e indirdi, onu dinleyeceğiz. Peygamber Efendimizin sünnetine uymakla mükellefiz. Eğer bir yolda Kur'an-ı Kerim'e ve Peygamber Efendimizin sünnetine uymayan haneler varsa oradan ayrılmak lazım. Herkes yolunu met ediyor ama ölçü bu. Yani Kur'an'a uygunluk, sünnete uygunluk. Bunlar varsa güzel. Bunlar yoksa Resulullah kabul etmez. Allah da kabul etmez. Yani yanlışlıkların yapıldığı bir yer, bir e, feyizli, bereketli, mübarekliyat olamaz. Onun için Kur'an'a dayalılık esastır. Peygamber Efendimiz'in sünnetine uymak esastır. Bizim tekkemizin tarihten boyu, tarih kitapları böyle yazar. Hatta e, Hürriyet Gazetesi tarikatlarla ilgili bir küçük kitap, kitap çık çıkartmış, şeye yazdırmış. Yaşar Nuri Öztürk'e yazdırmış. Bu kitabı gördüm ben. Tarikatları anlatıyor met ediyor çoğunu. Mesela Mevlevilik, musikiye, efendim, sanata falan şeydir diye met ediyor da, nakşibendilik diyor bu biraz kökten dinci, gerici bir tarikattır falan diye şey yapıyor. Ama o kötüleme aslında bir medih. Çünkü kökten dinci olunca, Kur'an'a, hadise bağlı olunca doğru olan şey olmuş oluyor. Tarih boyunca da böyle olmuştur. Bizim şeylerimiz, büyüklerimiz ...Kur'an'ı anlatmışlardır, Kur'an'a çağırmışlardır, Peygamber Efendimizin sünnetine çağırmışlardır, bid'atların karşısına çıkmışlardır. Mesela İmam-ı Rabbani Efendimiz meşhurdur, Ekber Şah zamanında yaşamış Hindistan'da, adam biraz böyle dini değiştirmeye falan kalkınca karşısına çıkmış, itiraz etmiş, gerçekleri anlatmış, hapse falan girmiş ama yine de doğruyu söylemiş. Bizim yolumuz budur. İslam'ın gelişmesinde tarikatların yeri nedir? Tarikat bizi nereye götürür? Şimdi tarikat bizi Allah'ın sevdiği kul olmaya götürür. Allah'ın evliyası olmaya götürür. Cennete götürür. Efendim, Tarikatlar tarih boyunca insanları böyle cennetlik, evliya, mübarek insan olmaya e, sevk etmiştir. Tarikata bağlı insanlar akıllı, uslu, ahlaklı, edepli, vicdanlı, saygılı olmuştur. Efendim, güzel ahlakla yaşamıştır. Herkesin sevgisini, rızası kazanmıştır. Bunu nasıl anlayabiliriz? efendim? Yani misalleri alın Tezkeretül Evliya kitabını mesela Feridüddin adlarını yazdığı, alın daha başka böyle şahısların hayatlarını anlatan doğru bilgiler veren kitapları orada görürsünüz. Yani tarikat bir insanı nasıl bir insan haline getiriyor. O eğitimi görmeyen bir insan nelerden mahrum kalıyor? Onu görürsünüz. Onun için insanın bu şeyi, hani bu eğitimi kendisinde görmesi lazım. Şimdi saat 10.43 oldu. 11'e çeyrek var. Bu sorulardan sonra başka sorular var. Onlara da geçebiliriz. Ya da bugünlük bu kadar yeter deyip bunları gene muhafaza ederek yarına şey yapabiliriz geriye kalanını sanıyorum kafi miktarda konuştuk onun için yarına bıraksak daha da iyi olabilir şimdi çay varsa çay içelim ikramları varsa ikramları dinleyelim üç tane de ilahi dinleyelim yalnız ilk ilahi benden bu sefer çünkü şeyde geçti tarikat ve tasavvufla ilgili Sözlerimi söylerken geçti. Müsaade ederseniz siz de bildiğiniz o ilahi ben söyleyeyim. Birisi de bana yardım etsin. Ha? Nereden almış acaba? <Gülüyor> evet. Bundan sonra, bizim söyleyeceğimiz yerden alsın Bu bunu bir hayvan kesilmiş ise, kesilen hayvan yenilebilir. Kesilmeden öldürülmüş hayvan murdar oluyor, yenilmiyor. Ke kesen ehli kitaptan ise, Allah'a inanan bir kimse ise, kestiği yenilebilir. Buna göre o tavuğu herhalde öyle bir yerden almışlardır diye tahmin ediyoruz, kesilmiştir diye tahmin ediyoruz. Herhalde temizdir, yenilebilir. Ama daha garantili olması için ne yapmak gerektiğini bundan sonra söyleyelim. Şimdi e, Tasavvufla ilgili Yunus Emre'nin bir ilahisini okuyorum. Siz de bildiğiniz bir ilahi, efendim. Bilenler de bana katılabilirler, daha tatlı olur. Dervişlik der ki bana, dervişlik der ki bana. Sender really sure. Siz devam edin. Siz biraz kısa